Hadis-i şeriflere inanmamak, itibar etmemek kişiyi dinden çıkartır mı? Ravilere ne şekilde güvenebiliriz? Bu noktada bazen problem yaşıyoruz. Bu soruyu sormadaki amacım da bu demiş izleyicimiz. Şimdi hadisin sahih olup olmadığını, mütevatir olup olmadığını bizler bilemeyiz. Hadis alimlerinin o konuda yapmış oldukları tenkitlere, kritiklere bakmamız lazım. Kitaplara hadislerle ilgili yazılmış kitaplar var. Evet. Cerh ve tadil kitaplar. Yani o hadisleri bize aktaran ravilerin nasıl insanlar oldukları güvenilir mi, değil mi? Hafızası sağlam mı, değil mi? Efendimizin zamanında yaşamış mı, yaşamamış mı? Bunu güvenilir kaynaklardan almış mı, değil mi? Yalan söyleyip söylemediği efendim bunama durumu var mı, yok mu? Bunların hepsi e, ravilerin e, kritiğini yapan cerh ve tadil kitaplarında anlatılır. E, onun için eğer sağlam kanallardan mütevatir olarak yani e, ne demek mütevatir? E, birden fazla bir cemaatin yani birçok kişinin kuşaktan kuşağa birçok kişinin aktardığı. bize aktardıkları ve de yalan söyleme, söyleme konusunda bir araya gelmeleri, ittifak etmeleri söz konusu olmayan kimselerin bize aktardığı hadislere mütevatir diyoruz. Nasıl ki Kur'an ayetini inkar eden kişi dinden çıkıyorsa mütevatir hadisi inkar eden de dinden çıkar. Ama bunun dışında Sahih, efendim, Hasan, bilmem ne bileyim meşhur, müstefiz gibi hadisler her ne kadar onlarla amel edilse de birisi dese yok kardeşim ben bu hadisin gerçek olduğuna inanmıyorum, mütevatir değil dese e, o zaman çünkü bunu rivayet eden kişiler arasında falan adam güvenilir biri değildir kitaplardan öğrendiğim kadarıyla hı hı. öyle de güvenilir değildir diyorsa o hadisi kabul etmek mecburiyetinde değildir. Ama şunu da söyleyelim ki fıkıhta birçok ahad hadisle amel ediyoruz fıkıh konularında. Ahad ne demek? Önceleri bir kişi rivayet etmiş ama daha sonraki Uşaklarda, nesillerde rivayet edilen sayısı artmış. Böylece meşhur ve müstefiz duruma gelmiş hadislerdir. Onun için e, mütevatir hadisi inkar eden kâf, dinden çıkar. Diğerlerini inkar eden her ne kadar e, sahih hasen gibi hadisleri inkar etmek de iyi bir şey değilse de çünkü öyle e, o konuda hadis alimlerinin kritikleri var. Onlara bakarak konuşmak lazım. Öyle indi mütalahalarımıza ben bu hadisi kabul etmiyorum dersen o da doğru değil. Ama yine de dinden çıkmaya sebep olmaz. Yani Temkinli olmak gerek Evet.